Aralık Aralık ayının ilk günlerinde fezaya fırlatılan coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü sağlayacak Göktürk bir uydusuyla alakalı açıklamalarda hem sivil hem de askeri uygulamalar için yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlanacağı söylense de uydu görüntülerine ihtiyaç olmaksızın 2016 yılının son ayında yaşananlarla gelecek yılın nasıl geçeceğine dair yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlamak pekala mümkündü. Ayın ilk gününde tarihi rekorlar kırarak 3.50'ye geçen dolar ve 3.70'i geçen avro, Türkiye'de hem telaş hem de bir seferberlik halinin yaşanmasına neden oldu. Türkiye ekonomisi 2016'nın 3. çeyreğinde 7 yıl sonra ilk kez daraldı. Tüketici güven endeksi aralık ayında %8 oranında düşer, hane halkı harcamaları da düşerken devletin harcamaları artıyordu. 7 yıl sonra ilk kez daralan Türkiye ekonomisi karşısında kim uluslararası finans kuruluşları gelecek yıl doların Türk lirası karşısında 3.70 seviyesine yönelmesini beklediğini açıklıyordu. Ve hatta kimleri Türkiye ekonomisinin çöktüğünü söyleme cüretini bile kendinde bulabiliyordu. Dövizi silah olarak kullanıp bu milleti dize getireceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz diyerek bir üst aklın sinsi bir planına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin çözümü kendi para birimi olan Türk Lirası üzerinden işlem yapmaya başlamasında bulduğunu söyleyerek vatandaşların da aynı şekilde elindeki dövizi Türk Lirasına çevirmesini istiyor. Erdoğan'ın çağrısının yankıları başta küçük esnaf olmak üzere halkın bir kısmında oldukça sıcak bir karşılık buldu. Dövizini bozdurup makbuzunu getirene bedava yarım ekmek dönerden saç tıraşına, doğum günü pastasından mezar taşına, vesikalık fotoğraftan zaman zaman erişim engellense de internete kadar birçok şeyin bedava olduğu açıklamaları havalarda uçuştu. Fakat üst aklın maşaları mıdır bilinmez, bazı ard niyetli kişilerin yakmalık sahte dolar ve ücreti mukabilinde bozulmuş döviz makbuzu satışına başlaması üzerine bu seferberlik hali daha çok... ...kamu alanına kaymak zorunda kaldı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Peyami Battal... ...üniversitesinden veya Van dışından 500 bin dolarını bozduran talihli kişinin ismini... ...halen yapımı sürmekte olan amfiteyatraya verileceğini söylerken... ...belki de istemeden Türkiye'nin yüksek öğrenim sisteminin kalitesi hakkında önemli ipuçları vermekteydi. Yüksek öğretimde hal böyleyken... ...Türkiye'deki orta ve lise eğitim sistemi ise düpedüz sınıfta kalmıştı. 540 bin öğrenci arasında yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA sınavının sonuçlarına göre Türkiye 3 yılda bir öğrencilerin muhakeme, algılama ve anlamlandırma yeteneklerinin ölçüldüğü bu sınavın sonuncusunda 72 ülke arasında 50. sırada kendine ancak yer bulabilmişti. Paralel doğrultuda bir başka kötü haberde Türkiye'nin dünyanın en cahil ülkeleri arasında 3 sıralarda yer almasıydı. Önde gelen araştırma şirketlerinden Ipsos Mori, Eylül ve Kasım ayları arasında dünya çapında 27.250 kişiyle görüşerek 2016 Cehalet Endeksini yayınladı. Araştırmanın kendi kriterlerine göre Türkiye en cahil ülkeler arasında 9. sıradaydı. Türkiye'nin sınıfta kaldığı bir başka konu daha vardı. İklim değişikliği. Nobel ödüllü eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Al Gore'un kurucusu olduğu bir proje tarafından düzenlenen 24 Hours of Reality yani gerçekliğin 24 saati adlı etkinlik aralık başında dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Burada ilk kez açıklandığına göre Türkiye atmosfere en çok sera gazı salan 24 ülke yani ilk %12 içinde yer alıyordu. Bu 24 ülke atmosfere karbondioksit salımının %50'sinden sorumluydu zaten. Oysa son 13 yılda tarım arazilerinin %10'unu kaybeden, resmen yarısı çöl olma tehlikesiyle burun buruna gelen Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından Avrupa'da ikinci sırada olmasına rağmen bunun yerine kömüre abanmakla meşguldü. Çevre Bakanı, put yapmışız çevreyi sermayenin önünü açacağım. Kömür santrallarının önü açılmalı diye haykırıyor. Çevre Bakanlığı jeolojik dönemlere ait ender bulunan ve olağanüstü özelliklere sahip yerler olan sit alanlarını yapılaşmaya açıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı 7 milyar fidanı dikerek küresel ısınmayı önleyeceğini söylüyor. Ama aslında 1 milyar hektara 950 milyar ağaç dikmenin ancak yeteceğini ve fakat bunun elbette imkansız olduğunu ya bilmiyor... Ya da bize söylemiyordu Siyasiler gibi valiler ve şirketler de Fosil yakıt ve maden peşindeydi Trabzon valisi bakır üretiminin önündeki tüm engellerinin kafasını koparacağız diyor. Rize valisi yeşil yola karşı çıkanlarının yaylaları girişini yasaklıyor. Samsun valisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye nasıl girmişse Kandile'de girip oranın altındaki yataklardan petrol çıkaracağını anlatıyor. Sabancı Holding Başkanı Türkiye'nin kendi kaynaklarına linyite yani en pis fosil yakıta yatırım yapması gerektiğini söylüyor. İktidara yakın medya yerli kömürün neden önemli olduğu konusunda sürekli yayın yapıyordu. Aralık ayında olağanüstü halin ilanından beri herhangi bir eleştirel tepki vermeyen adın bile o halin bir an önce kaldırılması gerektiğini açıklamasına neden olan şey sadece ekonomik değil güvenlik açısından da Türkiye için umut verici bir halde olmamasıydı herhalde. Aralık'ta terör ve şiddet kol gezmeye devam etti. İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında ve Maçka Parkı'nda gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 37'si polis 44 kişi vahşice öldürüldü. 150'den fazla kişi de yaralandı. 300 ila 400 kiloluk patlayıcının kullanıldığı ve TAK adlı örgütün üstlendiği bu vahşi eylemin ardından halk arasında Beleştepe diye anılan noktanın adı Şehitler Tepesi olarak değiştirildi. Maçka Parkı da Şehitler Parkı oldu. Vodafone Arena'nın ismi ise değiştirilmedi. Bir diğer terör saldırısı ise Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde bekleyen halk otobüsüne yapıldı. Çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsü geçerken bomba yüklü bir aracın patlatılmasıyla 14 asker şehit olmuş 55 kişi de yaralanmıştı. Başbakanlık tarafından Kayseri'de meydana gelen patlamayla ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirilen saldırı yine TAK adlı örgüt tarafından üstlenildi. Şehit haberleri yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da gelmeye devam ediyordu. Gene sıkıntı yaratacak bir başka istatistik de Türkiye'nin ateş, şiddet ve terörle imtihanı konusundaydı. Aralık sonlarında BBC Türkçe'nin yaptığı derlemeye göre ülke son 18 ay içinde çok sayıda saldırının hedefi olurken bu saldırılarda neredeyse 500 kişi yaşamını yitirmiş, yaralananların sayısı da 2000'i aşmıştı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın Beşiktaş'ta meydana gelen ve 39 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıların ardından bir televizyon programına telefonla bağlanıp Emin olabilirsiniz ki terör şu anda son derece azalmış durumda demesi çok anlamlı olmayacak hatta biraz şaşkınlıkla karşılanacaktı. Aynı doğrultuda İçişleri Bakanlığı da genel başkan yardımcısını doğrulamayacaktı. Aralık ortasında bir haftada 45 ilde gerçekleştirilen PKK-KCK operasyonlarında toplam 924 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakanlığı, bu hesapça senede 48 bin kişinin gözaltına alınabileceği gibi bir tahmine ulaşmamıza yol açıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Silahlı Suriyeli muhalif grupların birlikteliğinde yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 4. aya girilirken en zorlu cepheye geliniyordu. Elbab Suriye'nin Halep ilinde bulunan bir ilçe olan Elbap, Membiç'in ardından ülke gündeminde çok konuşulan komşu beldelerin başında geliyordu. Silahlı Kürt grupların öncülüğündeki demokratik Suriye güçlerinin Esad rejimine ait birlikleri ve Fırat Kalkanı ile Suriye topraklarına giren Türk silahlı Kuvvetleri ve müttefiki Özgür Suriye Ordusu'nun ele geçirmek için büyük bir yarışa girdiği beldeye ilk ulaşan ÖSO ve TSK oldu. Kasabanın çeperlerinde meydana gelen şiddetli çarpışmalarda, IŞİD'li ya da DAEŞ'lı teröristlerin intihar saldırıları ve çıkan çatışmalarda 14 asker şehit oldu, 33 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bildirdiğine göre 138 teröristin öldürüldüğü çatışmalar yaşanırken IŞİD vahşi taktiğini yine uygulayarak elinde aylardır esir olarak bulunan Türk askerleri olduğu iddia edilen insanları hunharca öldürdüğünü gösteren bir video yayınladı. Konuyla alakalı yayın yasağı getirildi, sosyal medya ve bazı internet sitelerine giriş yapılamadı. Yapılan tek açıklamada Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şu ana kadar 3 askerimizin DH'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimiz deaşın elinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ifadelerini kullandı ama bu cümlelerle ne anlatılmak istendiği tam anlaşılamadı. El-Bab'ın bağlı olduğu Halep'in merkezinde ise bir başka dönüm noktası yaşanmaktaydı. 2012 yılından beri büyük silahlı çatışmalara, kanlı infazlara, bombardımanlara, dünyanın dört bir yanından gelen savaşçıların mücadelesine tanıklık eden Halep'te, Esad rejimine ait birlikler karadan, Rusya'ya ait uçaklar havadan büyük bir taarruza geçiyor, muhaliflerin elinde bulunan mahalleler bir bir düşüyordu. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Stefan Demustura'nın dev bir mezarlığa dönüşebilir uyasını yaptığı kentte ateşkes görüşmelerinin bir kez daha başarısız olmasının ardından gelen bu taarruzla rejime bağlı birlikler birçok bölgede kontrolü ele geçirdi. Birleşmiş Milletler, Halep'in doğusunda 82 sivilin öldürüldüğünü duyurduğu saatlerde Türkiye, İran ve Rusya'nın ara buluculuğuyla antlaşma sağlandı ve on binlerce sivil ve silahlı militan Kendilerine sağlanan araçlarla Halep'ten ayrıldı. Türkiye'nin birçok yerinde Esad rejimine verdiği bu destekten ötürü temsilciliklerin önünde telin eylemleri gerçekleştirilen Rusya'nın, Ankara'daki büyükelçiliğini korumakla görevlendirilen ekipte yer alan 22 yaşındaki Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'u katıldığı bir sergi açılışı sırasında arkasından 9 el ateş ederek öldürdü. Ülkeyi ve dünya diplomasisini derinden sarsan bu suikastin ardından saldırganın FETÖ ile bağlantısı kuruldu. Cinayetin bir sene önce savaş aşamasında olan Türkiye ve Rusya'nın düzeldiği söylenen diplomatik ilişkilerine karşı yapılmış bir hain eylem olduğu söylendi. İtiraf yoktu çünkü katil polis diğer polislerle girdiği çatışma sırasında öldürülmüş ve bazıları gözaltına alınan ailesi fertleri Şehit olduğu haberinden korkuyorduk, vatan haini çıktı diyerek cenazeyi kabul etmeyecekleri açıklamasını yaptı. Elçinin naaşı devlet töreniyle uğurlandı, Dışişleri Bakanı tarafından Rusya'ya teslim edildi. Hazır gidilmişken İran ve Rusya ile masaya oturularak Suriye'de ateşkesin genişletilmesi ve Esad rejimiyle muhalifler arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda mutabakata varıldı. Bu kanlı gündemin içinde bir diğer taraftan da o hal dolayısıyla çok da işler vaziyette olmayan mecliste yeni anayasa şekillendirilmeye çalışılıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzlaşması sonrasında başlayan süreçte başkanlık yerine cumhurbaşkanlığı deniliyor. İdam, yedek milletvekilliği gibi yeni kavramlarla yeni tartışmalar ortaya çıkarıyordu. 2016 yılının son ayında Wikileaks, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğunu öne sürdüğü 57.934 e-mail yazışmasını yayınlıyor. FETÖ soruşturması kapsamında yeni insanlar gözaltına alınıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasına derhal son vermesini talep ediyor. Suudi Arabistan Yemen'de düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürmeye devam ediyordu. Berlin'de bir Noel pazarına tır ile saldırarak 12 kişiyi öldüren terör şüphelisi İtalya'nın Milano kentinde vurularak öldürüldü. Bu ay Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta faşist bir karşı darbeyi gerçekleştiren Donald Trump kabinesine çevreyi gezegen ve insanlığı mahvetmeye kararlı birçok milyarder ve generali alacağını açıkladı. İtalya'da referandumda halkın anayasanın yaklaşık üçte birinin değiştirilmesini öngören reform paketini reddetmesi üzerine Başbakan Matteo Renzi istifa etmiş, Özbekistan'da seçimleri görevi geçici olarak yürüten Şevket Mirzayev kazanmış, Makedonya'daki erken genel seçimleri sağ elimli İç Makedonya Devrimci Örgütü, Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi önde kapatmıştı. Afrika'nın Gambiya, Adlı küçük ülkesinde darbeyle yönetime gelen ve 22 yıldır ülkeyi yöneten 51 yaşındaki diktatör Yahya Canme ise öncesinde 1 milyon yıl ülkeyi yöneteceğini söylediği seçimlerdeki mağlubiyetini kabul etmiş de etmesine de hem asker hem de siyasetçi kimliğinden midir bilinmez çabuk su koyvermiş koltuğu bırakmaya yanaşmamıştı. 2015 yılının son gelişmeleri arasında dünya... Aralarında Rusya'nın Suriye'deki Himeymin üssünde yeni yıl konseri vermek için giden dünya jönlü Kızıl Ordu korusun üyelerinin de arasında bulunduğu 92 kişiyi taşıyan askeri uçağın Karadeniz'de düştüğüne ve Suriye hükümetiyle silahlı muhalifler arasında ateşkes anlaşması imzalandığına şahit oldu. Türkiye'de ise açık radyo programcısı akademisyen profesör İşler Gözaydın Aydın FETÖPDY soruşturması kapsamında tutuklanmış, gazeteci Ahmet Çık da evine polislerce yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. İklime gelince Dakato'daki CU yerli kabileleri ve yerli olmadıkları elde ülkenin her tarafından gelip onları destekleyenler, mesela 2000'den fazla Amerikan gazisi, aylarca büyük fedakarlıklar ve bedel ödeyerek sürdürdükleri barışçı protestoları ile büyük karayılanı yani 3.8 milyar dolarlık ve 1800 kilometrelik boru hattını durdurdular. Tarihte ilk kez Kovboy Kızılderili Savaşları'nda süvari alayı yetişememiş ve beyazlar kaybetmişti. Zafer yerlilerindi. Tabi şimdilik. Gene de büyük tarihi önemi olan bir zaferdi bu. Many of us, me particularly, are from the units that have hurt you over the many years. We came, we fought you, we took your land, we signed treaties that we broke. We stole minerals from your sacred hills. We blasted the faces of our presidents onto your sacred mouth. And we took still more land. And then we took your children. And then we took, tried to take your language. And we tried to eliminate your language that God gave you. And that the Creator gave you. We didn't respect you. We polluted your earth. We hurt you in so many ways. And we've come to say that we are sorry. We are at your service. And we beg for your forgiveness. Bir zamanlar NATO başkomutanı olan 5 yıldızlı general Wesley Clark'ın Aynı adı taşıyan oğlu Gazi Wes Clark Jr. yerli şifacının önünde diz çökerek Amerikan ordusu adına onlara yaptıkları için özür diliyor, şifacı da onun başını okşayarak dünyada barış diye sesleniyordu. 2016 yılının en önemli pozitif olaylarından biri Sioux kabilelerinin, su koruyucularının bu zaferiydi. Bir ikincisi de Başkan Obama'nın gider ayak, artık bölgede 40 küsür milyon hektarlık muazzam bir bölgede ve bir de Atlantik Okyanusu kıyısında 1 milyon hektarlık bir bölgede deniz aşırı yani offshore petrol sondajlarının sonsuza kadar yasaklanmasıydı. Rampın gelişiyle bu durumun değiştirilip değiştirilemeyeceği tartışılıyordu, ama bu da çok önemli bir zaferdi. Hem bilimin söylediği doğrultuda bir gelişmeydi hem de bunca yıldır aktivistlerin verdiği muazzam çabanın bir meyvesiydi. 2017'ye umutlu bir başlangıç yapmak için bunlar yeterli miydi? Burada büyük bir soru işareti var tabii. Ama olsun, mücadele her zaman umuttur. Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Dedim ki, bu milletin milli iskisi ayrandır dedim. Yerce, haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar. Evet, bizim milli iskimiz ayrandır. Müsaade ederseniz ben şöyle şuradan birkaç ünlüme alayım. Bununla beraber son söz olarak herhalde itiraf etmek gerekir ki ne Aralık ayı ne de 2016 yılında yaşananlar Yasin'in getirdiği o ayranın beyazlığındaki gibi saf ve temiz bir şekilde noktalanmamıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a tasvir ettiği gibi adaletin herkese her konuda eşit davranılması gerekmediği, Anayasa Başkanı Zühtü Arslan'a tasvir ettiği gibi adaletin herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmediği 2016 yılı yine unutulmaz ozan Kohen'in tasvir ettiği bir karanlıkta yerini bir sonraki yıla devretmişti. İnsan hakları herkes içindir. Onları korumak için mücadele etmezsek bundan herkes etkilenecektir. Sayısız azimli bireyin 10 yıla boyu yorulmak bilmez çabalarıyla yerleştirilen bu haklar, son aylarda çok açık seçik gördüğümüz gibi gayet kırılgandırlardı. Savunmazsak onları kaybederiz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bölümü Direktörü Zeyt Raad Al Hüseyin, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da yükselişe geçen faşist söylemin, dünya çapındaki insan haklarını görülmemiş derecede baskı altına alması konusunda insanları uyarıyor. Common Dreams I've <Gülüyor> I caught the darkness, drinking from your cup. I said, "Is this contagious?" You said, "Just drink it up." I've got no future. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that. It was red behind your eyes. You were young and it was summer. I just had to take a dive No taste for anything at all I used to love the rainbow And I used to love the view I loved the early morning I'd pretend that it was new But I caught the darkness, baby God 2016'da ölenler Sabri 25 oldu Özel harekatçı, asker. Gisela Mota Ocampo, solcu siyasetçi. Halis Toprak, iş adamı. Otis Clay, müzisyen. David Bowie, müzisyen. Adam Rickman, aktör. Şefik Doğan, aktör. Michel Tournier, yazar. Ettore Scola, yönetmen. Mustafa Koç, iş adamı. Tahsin Yücel, yazar. Kamer Genç, siyasetçi. Ergüder Yoldaş, müzisyen, besteci. Concepcion Picciotto, aktivist. Black, Colin Werncombe, şarkıcı. Abe Vigoda, oyuncu. Paul Kentner, müzisyen. Filiz Bingölce, belgeselci, yazar, sözlükçü. Suat Mamat, eski milli futbolcu. Morris White, müzisyen. İlhan Telli, müzisyen. Umberto Eco, yazar, filozof. Veysel Atayman, yazar, çevirmen, sinema eleştirmeni. Sony James, müzisyen. Bedia Akarsu, felsefeci. George Kennedy. Aktör. Harper Lee, yazar. Tosun Terzi oldu, akademisyen, açık radyo programcısı. Ahmet Oktay, şair, eleştirmen. Ray Tomlinson, et işaretinin mucidi, programcı. Nancy Reagan, eski first lady. Gary Brush, çevre fotoğrafçısı, aktivist. John Croy, antrenör, futbolcu. Zaha Hadid, mimar. İmre Kertes, yazar. Joe Madison Crow, yerli reisi, tarihçi. Merle Haggard, müzisyen. Ülkü Erakalın, yönetmen. Tony Conrad, avantgarde besteci. Arnold Vesker, oyun yazarı. Atilla Özdemiroğlu, müzisyen, sinemacı, besteci. Prince, müzisyen. Billy Paul, müzisyen. Daniel Bergen, papaz, barış aktivisti. Romalı Perihan, oyuncu. Michael Rentner, avukat, insan hakları aktivisti. Oya Aydoğan, oyuncu. İbrahim Bodur, iş adamı. Harambe, Goril Muhammed Ali, şampiyon boksör, barış aktivisti Peter Schaeffer, oyun yazarı Tanju Gürsu, oyuncu, senarist, yönetmen Christina Grimmie, şarkıcı Mihaly Michu TV oyuncusu, Alf Hakkı Devrim, gazeteci Joe Cox, İngiliz milletvekili Sıtkı Fırat, fotoğraf sanatçısı Anton Yelçin, aktör Yaşar Nuri Öztürk, ilahiyat profesörü Asımcan Gündüz Gitarist Filando Kastile Siyahi Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı Turgay Şeren Futbolcu Victor Barrio Matador Kemley, Kamboçyalı Eleştirmen Işıl German Şarkıcı Oyuncu Gary Marshall Yönetmen Hüseyin Altın Müzisyen Halil İnalcık Tarihçi Terence Baylor Aktör Vedat Türkali Edebiyatçı Yazar Naşide Göktürk Söz Yazarı Şarkıcı Mahmut Hekimoğlu Oyuncu İsa Kalaton, iş adamı. Tarık Akan, oyuncu. Edward Elby, oyun yazarı. Seyfettin Yiğit, savcı. Nihat Tuna, yayıncı. Leyla Demiriş, opera sanatçısı. Simon Perez, siyasetçi. Asker Brand, radyocu, müzisyen. Ömer Sami Gürgüp, besteci. Kemal Unakıtan, eski maliye bakanı. Deryofo, oyun yazarı, yönetmen, oyuncu. Sabahattin Tuncer, iş adamı, kolonyacı. Tom Hayden. Aktivist, hukukçu. Carlos Alberto Pareyra, futbolcu, antrenör. Nail Güreli, gazeteci, sendikacı. Korkut Özal, siyasetçi. Gönül Ülkü Özcan, oyuncu. Gazanfer Kemal Tanca, iş adamı. Mete Akyol, gazeteci, yazar. Leonard Cohen, müzisyen. Moz müzisyen, aktivist. Mete Dönmezer, oyuncu. İsmet Tongo, gazeteci. Fidel Castro, devrimci. Münir Akça, oyuncu. Mithat Alam. Sinemacı Çapakoyense futbol takımı oyuncuları Erdal Tosun, oyuncu İsmet Sezgin, siyasetçi Greg Lake, müzisyen Esmer Redzebova şarkıcı Bertan Onaran, çevirmen, yazar Andrei Carlo Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Jaja Gabor, oyuncu Şehmuz Özar, futbolcu George Michael, müzisyen Aleksandrov Ensembl, Rusya Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi Kerry Fisher, oyuncu Debbie Reynolds. Oyuncu Hazırlayanlar Can Tombil Ömer Madra Seslendirenler Can Tombil Ömer Madra İlk Senma Seçil Türkkan Prodüksiyon Barış Demiral Ömer Şahin Robalın Tayar Berhem Baltaş Selahattin Çolak Katkıda bulunanlar Emre Gümüşer ve Didem Gençtürk